Cemre hazırlayan ve sunanlar Mehmet Can Mustafa Demirci Şimdi bir dokun, bir nahişit. Felaket bir şey. Samimi söylüyorum, berbat. Enflasyon değil mi? Hayır, ne enflasyonu? Hava sıcaklığı değil mi? Hayır, alakası yok. Üniversite imtihanı yeni geçti değil mi? Hayır efendim, ben gireli çok oldu. Gecenin bir vakti program yapmak değil mi? Hayır, o da değil. Aldığımız ücretler kifayet etmiyor değil mi? Hayır, alakası yok. Hasretteyiz, gurbetteyiz, anamız babamız ayrı ondan değil mi? <gülüyor> ne münasebet? Ya neden o zaman? Allah Allah, neden? Şundan, e, dün pikniğe gitmiştik hatırlıyorsan. Hangi dün? <gülüyor> dün efendim. Ah <Aa>, yavaş <gülüyor> dokun ya. Evet, <gülüyor> şimdi tamam. anlaşılıyor değil mi? Ne oldu hayırdır bir tarafın e, göçmüş ani, ani gibi? Ani dünler yapıyorsun, şöyle asındırarak bir dün de <gülüyor> ya. Evet. Ne öyle bir tarafın e, göçmüş gibi? Hangi tarafım? <gülüyor> Her taraf mı göçtü yoksa? Bütün bir tarafım. <gülüyor> evet, e, biliyorum dün pikniğe gittiğini. Ben de oradaydım. Evet. Ne oldu ki yani? <gülüyor> Mesele Sorması ayıp da sen niye yerdeydin? Hangi açıdan? Hani orada bir müsabaka durumu tezahür ettiğinde. Sen niye canım, gölgede e, yerde oturuyordun? Yani tabii sen geçtin Hiç yanımdan da. azabı çekmedin mi? Sen oynarken orada. Olur mu canım? Takım arkadaşların çırpın çırpın çırpındıkça. Sen orada gölge gölge gölgelendikçe. Hı? Öyle şey mi olur Mehmetcan? En Olmadı ben oynadım. E, biliyorsun yani. Nerede? E, maçta. Hangi maçta? E, o Zangoça ile Zango Nocce arasında oynanan maçta. Üstadım e, orada dört farklı ülke vardı. Zango Hı? Zango Nocce, Zangoç, Zangoç ve Zangoççi ve Zangoçi. <gülüyor> Var mı öyle bir şey ya? Müsabaka çok hayati bir müsabakaydı. Gerçi orada ABCD diye takımlar vardı ama buraya gelince değişiyor isimler. Ama diye. bu takımın ismi bu takımın ismi 2. Cemre. 2. Cemre. Hangi arada? Ee, şu arada yani, yani şu gördüğün arada? aralık var ya şurada. Şu arada. çok etkili oldu. Şimdi malum, <gülüyor> evet. malum e, firma Marmara FM sesli ve görüntülü yayıncılık anonim şirketi ya. Allah'tan bizim görüntülü tarafımız var. Çok etkili oldu. Şu arayı gösterdin ya sen hani o aralayı. Tabii tabii. Evet. Şimdi e, neden biz? ...fon müziğimizi değiştirdik. Bu konuda bir takım spekül spekülatif yaklaşımlar var. Yok, öyle, bu, bir, öyle, bu, bir, spekülasyonlara... öyle bir merak yok hocam. Öyle bir merak yok. Niye yani Yol böyle bir için. spekülasyon varmış da... ...bir yorum varmış da üzerine açıklama Ama yapmak yoğun bir zavretmeniz... tepkime olduğu muhakkak. Kim tüme? tepkime? Tepkime. Biliyorsun kimyada reaksiyon demek tepkime. Hocam bir de şey vardı karıştırıcılar atarsın böyle suyun içine... Katalizör görevi Allah yapar. katalizör ben evet, onu söyleyecektim evet. Şimdi sen benden evvel davrandın. Ee, şimdi bir takım tepkiler aldık Yok efendim işte tam dinlerken taktik daha daha tıkı tıkı falan böyle şeyler duyuyoruz Lütfen değiştirin Dinleyicilerden gelen yoğun tepkimeler neticesinde Hocam tepkileyelim şuna Tepkiler neticesinde evet. Ya ben çok yumuşak bir insanım bak hemen sen değiştir Ama o de... tepkime sanki tepikleme gibi geliyor Yani, <gülüyor> yani elimizin işte sonra tepki yani insan Yani tekmeleme gibi oldu ee, değil bir mi? Tür, bir Ta tür Tamam düzeltir özür dileriz Düzel, düzel, düzel. Tut. Evet efendim. <gülüyor> Şimdi ne az yaptır? önce burada bir mektup gördüm de, evet. bütün uçaklar falan diye biraz dilim sürçmeye başladı. Bütün uçaklar tahvetlidir. Evet. oy Şimdi efendim, Nasıl bu yüzden biz de da? dedik ki değiştirelim şu fon müziğini. Yani dinleyenlerimizden kıymetli mi azizim? Çünkü memleketin e, bin bir sorusu, bin bir sıkıntısı, problem malum çözüldü. Biz de problem olmayalım. Olmayalım. Dedi. Yani İnsanlara. bu pembe tabloyu sürdürelim. Diye. Altına da ikinci cemre olarak imza. Atalım diye, atalım diye öyle bir niyet vardı haliseyle yol açık. Hocam bütün oynuyorsunuz ve ses gidip geliyor. İsterseniz şimdi ondan değil sağ yani biliyorsunuz <gülüyor> müthiş sancılar var. Ee, ha, hayırlı <gülüyor> yani olsun. Yani müthiş bir hamlama söz konusu. Zeynep'e? böyle bir bir tarafı kaldırırken e, ellerimi kutu kabloyu tabii sonra... aşağıdan ayağın altına tabii. kaldırması için iki eliyle bir bağdırını şöyle yukarı çekmesi gerekiyor. Vinç. <gülüyor> Vinçle evet yok öyle Sen iyi ee, Sabah kaçta kalkabildin? Şimdi onu açıklayamam yani burası. Ee, iyi, değil. i̇yi bir ortam değil. Sabah mı sehergah programına gelemediğimi Mesela biliyorum yani. Sehergahı yalnız. evden yaptım. Evden yayınladım. Yani hayırlı sehergahlar türünde hanım söyledi seheryahu yapıyorum gibi. <gülüyor> Peki, <gülüyor> Çoluk çok çocuk çocuk seher. Öyle özel yalnız aile sehergahı. Burası biraz sıcak oldu sanki. Soğuk, soğutucu çalışmıyor mu? Vallahi yani. enteresan Geçen gün bir kayıt durumu vardı Bey istiyorsun da malum oraya iki taraflı klima takıldı. Sen terden e, bulamadılar. Sende, normal şartlar altında klima e, soğutup. içerisini soğutup e, bizi rahat ettirmesi Bak bak gerekiyor. ben onu buldum neden olduğunu. Allah'ım bir, Allah bir sıcak. Neden biliyor ya, musun? haberin yarısına geldi. Hayır. Buram buram buram Neden buram. neden söyleyeyim? Bir iletre su işte. neden? <gülüyor> Klimaları e, kış için çalıştırıyorlarmış meğerse. Hı? E, mı soğutacaklar? Hayır yani kış mevsimine göre çalıştırıyorlarmış. Yani sıcak tarafı... Üflüyormuş klimaların Yanlışlıkla orayı bağlamışlar. Allah Allah! Bu yerli üretim falan mıdır? Nedir? Bilmiyorum. Arkadaşlar geçenlerde geldi, yoğun çalışmalar yaptı. Tamirler falan filan yine Allah değişmedi. razı olsun. Yine de Ağustos yani Tücağı'na... İyi ki tamir ettiniz. Tamir etmeseniz veriyor. demek ki çöl... Hoş. Yani dönücek. çok hoş. Çok hoş. Allah razı olsun. Ama ben sana söyledim. Neyi söyledin? Ya defaatle söyledim. Yani şöyle şu Müslüman sözünü... Şey bir şey söylüyorsun Bir dinle. Defaatle ne demek şimdi? Defaatle yani birkaç kez. Arka he, arkaya. Senin iyiliğiniz yani. defaaten. Evet, aynı şey Periyodik olarak. Çok güzel. Sistematik manada. Allah Arka Allah. arkaya. Şey mi bir de bir dakika. Devamlı. Eee Ya. Rijit mi? Ne ne diyorlar ona? Olmaz. Ha kelimeyi bulup oturtacaktın. Geçti. Fix mi? Ne kims? Fix olarak yani bir, hocam bir şeye o senin bağlayıp of fix olayı ayrı bir durum. Peki ne demek? Şey bu otomasyon. Otomasyon. Bir Allah seri. Allah. Hadi bakalım bir kelime daha. Maşallah. Promosyon <gülüyor> mu? <gülüyor> Atma. <gülüyor> Promosyon. Sonu yonla biten ne bulursak Uygun olur çok güzel de şu çoraplarınız mümkünse... Bundan... Hayır mümkün değil Allah çünkü aşkına. program Bak, yapamayacağım. Hatta hatta hatta. Arkadaşlar Fok alır. Ee, kardeşim yani burada gerçekçi olalım diye... ...o gün maçta giydiğimiz çorapla geldik. Ne olmuş yani? Ya çok gerçekleşir Mustafa. Hocam özel mi yapıyorsunuz bunları? Nedir böyle? Azim. Karbon, monoksit e, ve sitrik, asit, aşik. E, <gülüyor> Hasan 2, Stalag Osman falan diye hep onu böyle formül eder. Formüle. Ya, evet yani. Anlamıyorduk hocam. Hidrojen, O2, H2O2, Osman 2, Fm2 falan yani diye böyle o. mütemadiyen e, formülleri sıralarlar. Anlamıyoruz abi biz. Niye zorluyorsunuz değil mi bizi anlamaya? Yani orada bir de şeyler vardı. Mono, di diye devam eder. He enteresan. Latince 1, 2, 3, var. sıralamaları var. Yani iki sözelci olarak fen bilimlerine karşı olmuyor böyle. Yalnız oksitlenmeyi biliyoruz. E oksitlenmeyi biliyoruz. Katalizörden yani, haberimiz var. Evet. Yani e, bir yani de e, bilimce bilimsel ifadesi. Bir de yaklaşık 1 saat kale ağzında durup da e, markajdan kurtulamayan arkadaşlar var. Onun da konumuzla alakası. Yani bu arkadaş yok. Maçta da başımın <gülüyor> belasıydı kardeşim. Bırakmam. Gol attırmak mümkün değil. Yani tutarım onu. Zafer da... Mustafa'yı tutuyor. Biliyor çünkü Mustafa her fırsatta gol atacak. Olur mu canım? Herkes tokatlıyorsun kale ağzında. <gülüyor> Canım ne şekilde attığımız önemli değil. Aman, Oyun olması önemli. Müdürmeye dokunamadın değil mi? Sayın müdürüm çalım atacağım da müsaadeniz var mı? <gülüyor> Bu arada Sayın yeşil da rahmetle anmak gerekir. Hakikaten Allah diyor. rahmet eylesin. Çok değerli bir <gülüyor> <Abimizi>. <gülüyor> abimiz. Ee, ama hakikaten... Fakat ben Eşref yüksek. kardeşimizin bir uçuşundan bahsedeceğim sana. Ve sen ayaklarını kullanış mı? üstlüğü özellikle. <gülüyor> <gülüyor> evet e, sen o e, uçuşundan haberdar mısın? Şimdi birkaç uçuşu var fakat bu uçuş başkaydı. Şimdi ben anlatayım pozisyonu. Buyurun anlatın. Efendim şimdi e, tam bir... şöyle şey sesi yok mu? Böyle hani stadyum oh, falan Tam bir gol yok, pozisyonu sevgili Mehmet Can. <Gülüyor> gol, hangisi? Gol pozisyonu. E, top bana geldi. Bu arada e, sevgili Ali Çınar kalede tabii. Hı. E, Eşref Ali Çınar'ın üzerinden... Atlayarak benim gol atmamı engelleyecek. Güya. Tam atladığı sırada Ali Çınar ayağa kalkmaz mı azizim? Allah. Ali Çınarın çenesiyle dizi bir anda buluştu tabii. Çok enteresan. Ee, ve neye uğradığını şaşırdı. Ben de dedim sen şu anda bir e, ne bileyim nereye uğradığını bilmiyorum ama herhalde kabre uğrarsın dedim. Çocuk e... siz Esref Bey'le aynı takımda değildiniz değil mi? Yok, rakip takım. Yani rakip takımdaydınız çünkü ben sizi finale... Ama Eşref'in o uçuşu dillere destandı. Ben sen? finale çıktığınızı hatırlıyorum ve finalde bize yenildiğinizi hatırlıyorum. O olay tabii yani bir takım ikincisi ha olarak, haksızlıklar yapıldı hangi, orada. Hangi grup takımdınız siz? B Efendim, grubu muydunuz? Orada hakikaten... Siz B grubu muydunuz? hakeme müthiş bir şekilde bugün milletvekili transferleri gibi bir şeyler yapıldı gibi geliyor. Öyle ama. şey yok. Biz hiç itiraz etmedik. Yani haktı Tabii canım. Ya, yani bizden yanaydı gücünü. zaten. Olur mu canım? Hakemle 25 birlikte, boyunca defans bir yaptık. Bir ofansla olayı bitti. Sevgili Akıl. Mehmet Can demiş. Siz, siz e, altı kişi bir de hakem ilave 7 Yedi kişi oynadınız. Biz altı kişi oynadık. Maşallah sizde biz e, bize gelinceye <gülüyor> kadar, kadar, kadar elediğiniz takımı nasıl şey yaptınız? Diskarifi ettiniz? <gülüyor> Canım onu karıştırma. <gülüyor> Söyle kaç Fakat e, sizin için de rakip takımınız, elediğiniz takım aynı şeyi söylüyor. Ya böyle şeyler fon kaldırın arkadaşlar. <gülüyor> Ya şimdi diyecekler ki siz piknikte hep top mu oynadınız? Hayır efendim, hayır. Alakası yok. E, alakası yok. Bu bir arada grup biz, arkadaş saklı sözlü bu arada evet oluşturdu. bir şeyler söyledi ve bu arada en önemlisi cızbız olayıydı. Kim yani, bu? Cızbız. Cımbız. <gülüyor> ha cım cımbız mı? Cızbız. Cızbız. E, ya da bızcız. Şimdi pişerken hangisi ne şekilde ses çıkarıyor? Önce çıkarıyor sonra bilemiyorum ama ya hazır bir şekilde. Sen hiç ilgilenmedi okay. ki niye Allah aşkına öyle <gülüyor> sesden falan bahsediyorsun. Ama yedi ki onlardan. Tamam da yani daha yenilecek. Allah sizi inandırsın. Bir insan bu kadar uyanık olabilir. Kayserili yani özür dilerim. Kayserili dinleyicilerimiz vardır. Onlar tabii bundan müstesna. Ee, ...ilk grup, ilk servis yapılacak grup... ...ve meclise sandalyeye, masaya oturmuş. Araya oturmuş böyle... Hayır, samimi sessiz. söylüyorum haberim yoktu. Orada bulunmuşum bir anda, ne bileyim. <gülüyor> ne hikmet ise ilk grupta bulunmuş. De 8. Çok, 8. gruba zor yetiştin. 8. gruba zor yetiştin. Bir de geldim senin önündeki bulunan... E, <gülüyor> ...levazimatı götürdü. Biz 8. grupta bir parça zor düştü arkadaş. Gelip onu da %50'sine el koydu Ya kardeşim bak program partnerimsin ama... E, ...sadece program partnerimsin. Yani yiyeceklerimizi bölüşmek gibi bir durumumuz yok. Ee, yani en azından ama kardeşiz de. Müslümanlar kardeştir yani. Ya Amin na besedak. Nerede sen hiç öyle demiyordun. Şimdi tabii ufakla bir olay. Maşallah vardı. Allah razı olsun. Güzel, güzel oldu ama değil mi? Güzel yani. her şeyle güzel. Bir grup arkadaş camızlarla e, camsız <gülüyor> <gülüyor> bir şekilde suya girerken. Göle siz göle de girdiniz değil mi? Üstadım ben karadaydım ama sen girdin göle de girdin e, gölün kenarında yüzdüm başarıyla e, büyük bir başarı doğru senin... arada bir karaya da vuruyormuş kapandı <gülüyor> e, hayır suya bir de doğru arada da yüzmüşün galiba o yan Yüzerken... tarafı şey gol esnasında oldu o <gülüyor> ayrı bir halisi e, ama şey falan tamamdı benin ne e, gözlükler ve <gülüyor> Nefes, su borusu, evet o, o oksijen borusu evet, gayet. Oksijen borusu diye su çekiyor. Hatta sen bir ara beni gördün gal galiba galiba. Zannediyorum bir şey hızın oldu. Hızını alamamış arkadaş piknik yerine de o gözlüklerle <gülüyor> falan geliyor. yukardan da su boşkırıyor bir taraftan. Olur Ayaklarında mi, şey? şeyler o ne? Ay Palet. Paletler var ayaklarda. Dedim ki hızını alamadın mı kardeşim? Çok enteresan ama ya. Niye? E, o paletlerle düz yürüyemiyor insan. Bak sen. Takılıyor arka arka yürümek sende. Bak sen. Ya çok enteresan bu kadar ilginç bir şey hadise olmaz koşmayı deneseydin koştum arka arka koştum zaten <gülüyor> öyle mi önü kayo onu böyle, böyle geliş ya ördek şey gibi tamam gidiyor. badanaj Ay, yapardın güzelce ki badanaj değil patinaj o efendim patinaj fark etmez ki o badana ayrı hadise o boya o badana <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> sonuçta Sonuçta Vallahi bir hafta geçti. Güzel bir hafta geçti. Bir hafta Doğrusu... geçti. Yağmurla, şimşekle başlayan bir gündü. Elhamdülillah huzurlu bir gündü. Keyifli evet. ve farklı bir gündü. Radyoda bulunan kardeşlerimizle birlikte olduğumuz evet. yaklaşık 45 kardeşimizle dostunuzla. Evet. İşte böyle bir piknik gününden sonra perişan bir halde huzurunuza geldik dostlar. Her gün halimiz perişanlar Mustafa. Eee işte biraz daha perişan olduk demek istediğim. Görüyorsun yani çözülme üzerine çözülme e, Yani değil mi bu? Bunlar... Memleketin hali berbat. Zangoloçya'dan bahsediyoruz tabii. Tabii canım yanlış anlaşılmasın. Yani Zangoloçya'nın başkenti Zango bir ha, hareket. Ha bu arada biliyorsun program arası reklam yapalım. Eee Zangoloçya bölümünde çok önemli haberlerin var sanki öyle zannediyorum. Var mı? Hı. <Gülüyor> Kim? E, çok ha, önemli haberlerimiz var. Sen <gülüyor> önceden hazırlamamış mıydın? Ee, üstadım, Zangonofya'da iyi gelişmeler var. Bütün zango halkı da bunu biliyor zaten. Açık Sadece vermeyelim. ifade eder oradaki muhabirimiz. Değil mi? Tabi tabi. Değişen bir şey yok ki. Önceden, beş yıl önce yazılmış senaryoları yine burada sun. Tabi versiyon Gider. değişik Çünkü biraz. Çünkü ülkede i̇simler hiçbir şey değişiyor. değişmiyor. Sadece isimler, piyon, şey, ee, arkadaşlar değişiyor. Değişiyor. Arkadaşlar görev mahallini terk ediyor. Bir başka arkadaş mahalleye tabii, tabii. geliyor. Ama sonuç olarak e, senaryo aynı. E, artistler farklı, aktristler ve Aktörler. senaristler. E, e, e, Aktörler. Evet. Tamam, kendini kaybetmene lüzum yok. Buram Buram ikinci Cemre. Niye evet. terliyorsunuz hakikaten? Ben neden terliyorum? Allah Allah, maç bitti. 4 maçı yedi tamam, yenildiniz. Tabii. Olabilir, şampiyonluk gitti elinizden ama bizim gibi bir takıma yenildiniz. Bu yolda Son... galiptir mağlup sevgili Mehmetcan. 4 Dört... Dörtlük bir ifade şimdi de şöyle, yok onun Hayır ben orada gol kralı olmuşum zaten. Ne kralı? İki maç oynamışız almışız hayır, sonunda usta, da yenilmişiz kabul ne kabul etmiyor. Ne gol kralı kaç gol şey yaptınız? Beş gol attınız. Olmaz. Niye? Zaten iki tane sınıfakimizi satın alarak atmıştınız. <gülüyor> bir tanesi de out. ben teneken üzerinden gittiğini gördüm. Efendim şimdi yani kurulan pazarda adamlar Giono'yu kullanırken siz satıldığınızda Giono'yu kullanıyorsunuz diyecekler mi yani kabul olmayacak mı oyla ne alakası var? Hayır şimdi ya aynı şey. Olur mu? Bizim kamera Resmiyette arkası... Resmiyette geçerli olandır. Yani bir kamera... adam ne şekilde gelmiş orada kaydetmiş golünü veya canım? oyunu. Olur mu canım? Olur mu canım? Profesyonel e, Avrupa liglerinde eğer e, gol değilse ve bu maçtan sonra anlaşılırsa maç iptal ediliyor. Hayır. Siz de onu ispatlayın. İptal İspat olsun maç. Kameraman var. Gizli kamera vardı kalenin arkasında. Allah, Allah arasında. Ya biz orada doğru dürüst su bulamadık. Allah Nerede aşkına? kamera vardı Allah, Allah aşkına? Allah aşkına onu bunu boşver de. Heh. O e, suyun arka tarafında. Ne yapıyordun Hı. o? İneklerle orada. <gülüyor> Onlara kızıyordum niye arkadaşlarla suya girdin diye. Olur mu canım niye? Ne konuşuyordum? <gülüyor> ümit bu size geldi. Bak ben girmediğim için. Ümit size ciddi hakikaten. Açma bunun butonunu. Açma bunun butonunu. <gülüyor> Peki efendim. Suya girmediğim için Rüzey malımı. Suya girenler. <gülüyor> ee... Suya girenler. <gülüyor> evet. Peki. Sevgili Mehmetcan, dinleyenlerimizle bugün ne yapacağız? Onları konuşalım istersen. Piknikle bitireceğiz Vallahi programı çok gidip de anlatacak çok şeyler ee, var. Gerçekten çok orijinal notlar var bugün size. İkinci Cemre'de geçmek istediğimiz zaman belli ki... Ya şu, şu ayağını çek Allah aşkına. Konsantre olamıyorum ya. Yani peki ne yapayım? Bırakıp gideyim programı. Ayağını bırakıp müsait bir yerde. Azilerimiz azilerimiz çok aşağılır. acıyor ama ne yapabilirim? Müsaadeyle dinlenerek program yapayım. Sana bari bir zarar olmaz lütfen. Çoraplarını değiştirseydin bari. Ama gerçekçi olmaz o zaman. Hangisi? Maçta kullandığım çorapları getirdim. Olur <gülüyor> mu? Çok gerçekçi olur. Yani ayağınız birebir olsa temiz temiz yıkasanız daha bir gerçekçi olacak. insan sağlığa Osman inanmaz içinden. dinleyenler. Buradan biliyorsun mikrofona gidiyor. Ne? Koku mu? <gülüyor> <gülüyor> evet. Ee, bugün de inşallah yaklaşık, gerçi bir saatimiz kalmış gözüküyor. Ee, sizlerle birlikte olacağız ikinci cemre dinleyenler. Belli ki sizin de bize söylemek istedikleriniz var. Var çok ee, Gerçekten var, mektuplarınız için çok teşekkür fakçılar ediyoruz. Fakçılar var ayrıca Mehmetcan. Me mektuplar ve fakçılar için. Belli ki gecenin bu vaktinde e, uyumayanlar çoğunlukta niye uyumuyorsunuz o daha iyi kadar bir ısrar ediyoruz yani, uyuyun diye uyuyun abi siz uyuyun, uyuyun. ama erken kalkın kalkın uyuyun uyuyun uyuyun diyoruz da aslında sevgilim Mehmet canım geceler ne bileyim yatsın ama zonbire çeyrek kal oluyor kardeşim çok geç ya evet ne yapacağız bu durumu Uyumayın. yani erken uyuyan bir insan zannediyorum 12'de de uyuabilir namaz kılayım falan derken değil mi derken doğaldır yani enteresan. Ama siz yine de namazı kılmışsınız. Uyuyun. Uyuyun efendim. Uyuyun. Valla Bu da insanları geri geri adım attırıyor. Şimdi. Baksana, uyuyun diyoruz, bakıyoruz uyumuyor Uyusana kardeşim diye sertleşiyoruz ondan sonra. İşte abi uyu bak, fena olacak ha. Yani. <gülüyor> Elimizde birer tane keleş ondan sonra. Kimiş? Keleş. <gülüyor> Alıştırma yapıyorsunuz galiba. <gülüyor> Çok güzel. Peki, e, biz bir kez daha e, mektup adresimizi size takdim etmek istiyoruz. İkinci Cemre programı Türkiye'nin her tarafından, dünyanın her tarafından yazabileceğiniz, ulaşabileceğimiz mektup adresimiz e, Merkez Mahallesi, Salih Paşa Caddesi, numara 36 bölü 3, 34.130 Gaziosmanpaşa İstanbul Türkiye adresinden bize ulaşabileceksiniz. Mümkün Bugün yine e, programımız içerisinde güzel mektupları faksların dışında e, yine bir yarışma bölümümüz var. O yarışmada nasıl yarışacağız Allah şöyle olsun çok iyi oldu diye yarışacağız. Yani Allah'ın ismiyle Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlayacağız. Hayır olsun sonumuzu. Hocam oynamı ondan sonra ya. Evet atasözlerimiz var. Çok önemli bir söz. Yani önemsiz atasözü mü var? Hepsi önemli. Atasözlerimiz var ve bunlardan bir tanesini size sorun. Lütfen Mehmetcan mahvoldum. Bir tanesini soracağız. Ortasına kadar bir söyleyeceğiz sözü. Evet. Kalan kısmını da siz tamamlayacaksınız. Kalan ortayı siz ortalayacaksınız. Evet yani ee... iyi ortalayın yoksa e, hediyeyi alamazsınız. Ve geldik hediyelere. Çok önemli çok mühim hediyeler var her zaman olduğu gibi. Bir ekleme var burada Mehmet'cığım. Allah Allah Allah. Allah. Ha, yine bir yeni. Enteresan bir. <gülüyor> Sen tebrik ederim seni. Ne her bir... hafta yeni bir e, hediye olsun. ile promos. Ya hocam. Nebrik burun, ederim seni. Bunun için çırpınıyorum. Biliyorum canım çok çırpındığından böyle kolların <gülüyor> ağrımış. Yani çok çırpındı mesela. Göl kenarında da çok çırpındım ben. Hani arkadaşlar boğulmayın yapmayın ama dinlemedi arkadaşlar. Örneğin ümit yani 15 santimde metre pratiği yapıyordu. Allah aşkına bir de Feridun halini görecektin orada. Feridun'u hiç sormasın. Hayır 25 santimlik suya girmiş ayağında paletler. <gülüyor> Feridun ayıp dedim yani 6 yaşında yani... çocuklar o da yüzüyor. Değil mi? Paletlerini yani, yazın... çıkart bari. <gülüyor> ee, Tabi yüzme bilmediği için tam tecihzatlı gitmiş i̇şte arkadaş. Ona göre o çok iyi yüzüyor. Öyle mi? Çok iyi balık adam. <gülüyor> <gülüyor> maşallah maşallah. Evet. Karaya vurmuş demek ki o yüzden de. Hayır <gülüyor> şimdi zehirlenmiş. Balık adam ya. Gölde e, zehirli atıklar varmış. Arkadaşları zehirlemiş. <gülüyor> Çok güzel. Birkaç tanesi yerdeydi zaten. Allah kurtarsın. Kurtarmış zaten Mevlam onları. <gülüyor> Buyurun. Evet birinci olan sevgili ikinci Cemre e, yarışmacısına evet. e, bir adet Kur'an-ı Kerim hediye ediyoruz. Bir adet Kur'an-ı Kerim böyle ama öyle e, sıradan bir Kur'an-ı Kerim... ...gerçi hiçbir Kur'an-ı Kerim sıradan değildir ama bu yani, özel basım. Yani <gülüyor> baskı itibarıyla e, vesaire mutlaka, kuşe, mutlaka. E, altın kartı. yıldız mı? Öyle bir fevkalade güzellik. Üstelik bir ekstra özelliği daha var. Ne var? Allah Allah, bu ses değişik yerlerden geldi. Ne var? Aranızda gıbraş bakayım. Evet. Bak şu pozisyonda çok iyi. Devamlı gıbraş. Olur, sağ ol. Hı, çok güzel. E, bu Kur'an-ı Kerim'in... Kıbraşma. <gülüyor> <gülüyor> özelliği de şu... Özel kabı içerisinde. Ama Allah öyle Allah Allah. öyle hani bildiğimiz. plastik Gelişi değil. Gelişi gülüş değil yani. Kim gülüş? Gelişi gülüş bir kap değil. Gelişi güzel bir kalp olacaktı onun doğrusu. Olsun öyle. canım ne olur ki? Gelişi güzel bir ka... Niye Türkçeyi mahvediyorsunuz? Hayır canım niye mahvedelim? Hayır mi? burada birçok orta öğretim kurumu öğrencisi, kursu öğrencisi, ilkokul öğrencisi, üniversite öğrencisi sizi dinliyor. Kurum mu bağlamış ilkokul öğrencisi? Kurum bağlamış, silkelenmek istiyor artık. Ha o, ilk, o ilk, ilk öğretim okulunu gördün mü sen? Hangi? Solda giderken gelirken sağda... Kemalburgaz'a giderken çok iyi bir tarif. Yani solda giderken gelirken sağda. Nerede? Hangi sol, hangi sağ? Sevgili Mehmetcan sen biliyorsun işte o çöplükleri geçince o meşhur çöplük, ee, Göktürk köyünü geçtikten sonra hı hı. sol tarafta özel bir ilkokul. O ne ilkokulu öyle Mehmetcan? Reklam yapmış olmayalım ama hakikaten Türkiye standartlarının çok üzerinde. Bizde sadece 150 Dedim ki gördüğüm zaman şöyle söylemiştim değil mi? Sevgili Mehmetcan. Evet benim. Herhalde burası çok ciddi bir fabrika dedim. Evet. Mustafa Bey tabi Kayseri'li kafasıyla hemen fabrika aklına geldi. <gülüyor> evet, <onun> eğitim bir... <gülüyor> yuvasıymış orası. <gülüyor> Tüh olmaz ki. Olmaz böyle ya, şey Kayseri, dedim ya. Bize verseler ya, burayı ya, fabrika abi, yaparız. Kafa hemen. orada işte ya. Adam. Eğitim nedir ki? Bina gördüm. Burası fabrika olur. Yapma ya. <gülüyor> <gülüyor> Allah razı olsun. Cümlemizde. Evet efendim. İkinci olan ikinci Cemre yarışmacısına. Kılıfının ne olduğunu anlatamadık ama. Kılıfı anlatmaya sabah olacak. Böylece yarışamayacağız gibi. Hayır dedi. hayır yarışırız. Peki anlat ee, bakalım. Kılıf Kılıftır canım, kılıf kılıftır Hayır, yani. öyle ekstradan bir kılıf o. Öyle mi nasıl? Bildiğiniz bir kılıf değil. Hani böyle Sedef kalkmamı Köy nedir? yerine gittik, dur şimdi. Durdum hadi bakalım. Ulu ulu çınarlar altında, şırıl şırıl akan bir su. Kerpiçten yapılmış köy evleri. Saçakları taraf, var böyle. Arka tarafları tarla, Kamış saçaklar. Yan tarafında ahırı var. Koyunu, ineği vesaire. Dört e, bacaklı. De köpek küçük Köpek biz... var korumak için. Tavuklar. Tavuklar. Hasanlar. E, yok onun konumuzda alakası ve arka tarafta tarlada ekilmiş binlerce çeşit güzel sebze, meyve. Evet, soğan. Soğan. Sarımsak. Eve gir. Sarımsak. Eve gir. Allah Allah. Allah Yayın Allah. yapıyoruz arkadaşlar, kapıyı çalıyorlar. Evde ben yokuz. Ben bakayım kim Peki, gelmiş. Peki siz buyurun, bakın. Şimdi öyle güzel bir ev var. Ee, hatta şöyle çevresi, yakın çevresi çitlerle çevrilmiş. Değil mi? Karşıda bir kahvehane var. Bakkan Hasan amca, çaycı Hasan abi. Hasan bu çayların rengi çok enteresan canım. Evet rengi değişmiş ama ben yapmadım. Öyle mi siz yapmadınız mı? Enteresan. Eskiden bunlar sanki böyle hafif kırmızı oluyor değil mi arkadaşlar? Ne bileyim bu biraz ilginç. <gülüyor> Neyse köy evine Selamun Aleyküm Aleyküm Selam deyip Bismillah dedik. İçeriden bir ses geldi. Kim o? Aleyküm selam denir önce canım. Kim o denir mi? Tamam selam canım, onu ondan sonraki fasol. Tamam. Evet. Kim o? Ben. Kim o? Ya ben olur mu? Yabancı köy evine gidiyorsun, adamın biri kapıyı Tanrı açıyor. Tanrı misafiri. Allah'ın adı misafiri. Allah misafiri diyor. Al Tanrı misafir ne olur? ya? Allah misafiri. Neyse misafir evet. Misafir. Aha. Tabii köy yeri, samimi insanlar kapıyı açıyor. Aaaaaaç... Gıcırdıyorum. Gıcırdı Tam köy. da böyle efekt oldu be. Allah. Allah. kayıtları yapın bak. Mehmetcan'ın bugün... bu efektlerini kaydedin. Bakın ben ya. bugün buradayım, yarın yokum arkadaşlar. Mübarek yani dünya böyle. Faydalanın ben ya. Ya. Lütfen. Yoksa gök gürültüsü mü belli değil, evet. <gülüyor> evet. İçeri girdik. Girdiniz. Sofa var. Çabuk girin, vakit geçiyor. Sofa var. Evet, sofa var. Sofada evet. Sofada ayaklarımızı çıkarttık. Allah Allah. İçeri giriyoruz abi. Şöyle iki maddeden tık tık attık. Zaten öyle kapıdan içeri girilir genelde. Ya hayır ama kapıdan içeri girdiğinde böyle beton bir yer var, giriş var. Ha, o hol mü? Hol değil. Ya nedir o? Yani hole girmeden evvel sofa denemez. Ha. ha. Nasıl köy çucursun sen yahu? Böyle bir dehliz falan. Dehliz değil o senin dediğin tünel. Madalyoca <gülüyor> değil ya. Köy evi burası. Ha, yapma be. He. <gülüyor> kazı mı yapmaya gittiniz? Hayır, kazı yapmaya gitmedik. Misafiriz. Efendime söyleyeyim. Hacı bizi büyük bir muhabbetle kucakladı. Öyle mi oldu? Öyle oldu. <gülüyor> Suratı pek göstermiyor da. Yok yok büyük bir muhabbetle kucakladı o senin kendi suratındır. Efendime söyleyeyim. Ee, ve bizi oturttu sedire doğru. Öyle mi sedire doğru Buyurun buyurun buyurun gençler. Sedire mi oturttu sedire doğru mu oturttu nasıl oldu şimdi şimdi şimdi? Sedire oturttu sedire doğru niye oturalım Ama ya? Ama öyle dedin. Ya yani Sedire doğru oturttu sedire oturttu. Hah düzeltelim ya evet. Düzeltmiş olduk tamam. Allah'ım yarabbim. Ve biz oturduk çay içmeye başladık. Karnınızı aç mı? Devi. Kardeşim daha hemen ne çabuk geldi bu çay. <gülüyor> Sedir'e oturdun çay içmeye bak. Nasıl, nasıl oluyor? Biraz filmle Yoksa... çay üzerine mi geldin? Ee, film yaptım biraz. Ha, belli. Yani çabuk sardırdın. Oturmuş. Çay içiyorlarmış zaten. Ha, ha, güzel geç oluk çocuk. Falan. Onlar bir içeri çıktı biz içeri girdiğince. Vakti taze çaydır. Uydu, uydu evet. İçin. Olur mu canım bu ciddi bir metin yazarlı olay. Burada yazıyorsun ama işin kötü tarafı biz düzeltiyoruz <gülüyor> kardeşim. Allah biz burada Allah. ikinci demleme yapıyoruz. Razı Senin senaryoyu mu yazıyoruz? Çok diye. ciddi bir düzeltme. Git evinde yaz. Eve oturduk. Ne dikkatimizi çekti şimdi? Çayları orada efendim, orada işte Kur'an-ı Kerim kabı. Yüzde yüz o dikkatini çekmiştir. Yok. <gülüyor> ne? Alakası yok. Peki neydi? Çocuk geri ıslatmış. <gülüyor> Allah Allah. O dikkatimi çekti. Enteresan. Çocuk tabi ya. Olur bu dikkat şey çekecek bir şey değil de. O, o, ama, niye, sen, ama sen üzerine bastın o yüzden çekti. <gülüyor> ben neredeydim o zaman? <gülüyor> ne ilgim var? Yani aynı yerden geçmişsin. Hayret bir şey. Neyse. Ve duvara şöyle bir baktık. Ha, şimdi benim Allah dediğime geldi. Allah geldim. Allah Allah. Biraz kıvırdı ama geldi yine. Nereden geldi? Nereden geldi? Ben bunu bir yerden ısır e, görüyorum. Gözüm bunu bir yerden ısırıyor. Yoksa sen mi hediye etmişsin onu? Değil işte. İş koyacağız ya. Şey. <gülüyor> tamam, onu. Evet. Ben tamam. bunu bir yerden görüyorum. E, bir yerden gözüm ısırıyor. Aca amca dedi. Güzel. Evet dedi. Hitabın evet. çok güzel. güzel. Çok güzel. güzel. güzel. Aca amca. Allah Muhafır. razı. Olsun. İç açıyor bu hitap da çok memnun olmuştur. Çok memnun oldu yani. Veya şöyle hacı değiliz ama var. evladım gideriz inşallah nasip olur dua edin falan demişti. Yok canım o uyanık Müslüman. Yani. Böyle elli beş yaşına geleyim memurum, memur eğitim bitsin emekli olayım ondan sonra çocukları bir evlendirelim. Torun torbanın sünnet düğünlerini nikah nişan merasimlerini görelim ondan sonra hacca gidelim diyen kafa değil o. Allah Allah. Hacı amca hac. uyanık. Anadolu İlk fırsatta insan. gitmiş. İlk fırsatta gitmiş. Çok güzel. Demiş ki izdivacının Helal seninle. olsun sana hocam. Hanım demiş sana ben sana mihir olarak demiş hac. Efendime Aa, söyleyeyim, ee, ifade ediyorum. Hac sözü veriyorum. Zaten vazifesi niye onu bir de mihir diye kandırıyor, anlayamıyorum evet, işte Hadi bakalım. Şey Köy ya. <gülüyor> <gülüyor> Güzel ya da senaryo bu ya. <gülüyor> ya senaryoyu baltalıyorsunuz Sayın bir. Hayır ben. Zaten bazda senaryo... girmemiş bir orman değil ki bu senaryo. Hayır bu senaryo çok enteresan ve orijinal. Güzel. Örneğin bu senaryo için yırtım yırtım yırtınan e, birçok kimse var yani. E, Prodüktörleri var ama vermiyorum. <gülüyor> Normal ama hak veriyorum. Gerçekten bu senaryoya ulaşabilecek az senaryoda e, yapımlar var. <gülüyor> alt seviyede değil mi hepsi? Çok çok çok alt Berbat. seviyesi. Berbat. Hangisi? <gülüyor> Öbürleri ha, canım. Öbürleri canım tabii. Allah razı olsun. Efendim. Yanlış amca, evet dedi anneannemizden kalma. Ya hacı amca dedim böyle bir bakabilir miyim çok güzel duruyor çünkü içine kırmızı kabı içerisinde kocaman bir efendim söyleyeyim ee, örtüsü kılıf özel kılıfı. kılıfı. Allah o aman. işlemeli örtü o şöyle, örtü nedir öyle şöyle değil Şöyle elimi aldım Mustafa. Allah seni inandırsın. Evet. Yahu nasıl ince yapılmış bir iş biliyor musun? Göz nuru. Evet. O kadar overlock hoşuna gittim. O kadar overlockçu musun sen yoksa? Yok değil. Ben overlockçu arıyordum da. Değil değil. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ben değilim abi. Ben Hayır, değilim. Bu overlockçular her zaman aranır zaten. Hiç düşmezler listeden. Abi overlockçular ve... Bugün etücüler. yine gördüm overlockçu yolda durucular empire. var bir de. Öyle mi? Son ütücüler. İşte. Baş ütücü niye oluyor da... Son ütücü niye oluyor? değil mi? Yani ütücü adımın görevi yapsın abi. Baş ütücü çıkarsan... ne sonu ne bunun? Ütücü kardeşim, kardeşim işte yani. Bir de kalite öyle. kontrolcüler var. Onların ne yaptıklarını bilmiyorum. Onlar Hı -hı. da ediyorlardı. İyi para alıyorlarmış. Evet neyse. Biz niye burada sürünüyoruz İyi para alıyorlar sanırım? Gidelim biz de... Evet öyle değerli. Başkasının tavuğu Ümit'e... Hoş gelir. Hoş gelir, trende gider Fakat boş, boş gelir. gelir. De, Efendim, Hacı amca bize verdi, o nasıl işlenmiş biliyor musun? Ya Rabbi. Nakış, nakış. İçim gidiyor, Duyuru. anlatma simli böyle. Simli iplerle yaldızlı, yaldızlı, Yapma. yaldızlı. Da, bir sorun Baklava var. Baklava işte. dilimi. Bir sorun var. Ha. Tozlu. Allah Allah. Evet, Kur'an-ı Kerim duvarda, Aslan. güzel kabında ince ince işlenmiş, ama. simli simli, parıl parıl ama... Tozlu. Tozlu. Belli ki hiç okunmamış. Kur'an-ı Kerim en az iki yıldır el değmemiş. Burada böyle bu dramatik senaryo, bir son girmeli. Bu senaryo böyle mi bitmeliydi? Arkadaşlar. Bitmeydi? Aman Allah'ım. Yani böyle uyanık Thomas'ler olma adayıysanız. Tamam artık gerek yok gerek yok. Burayı tekrar alırız hakikaten. Geriden alalım evet. Biraz <gülüyor> <gülüyor> sardır <gülüyor> Mehmetcan. Şimdi. Evet, gittik. Eve... <gülüyor> <gülüyor> Çok sardırdın ileri. E şöyle yapalım, dünya önce bir gaz kütlesi halindeydi. Aa. Güneşten koptu tamam mı? Aa. Zaman zaman Hücum o güneş... Gitti e, yine. Sevaş yavaş Mehmet yuvarlak, bir dakika, yuvarlak, yuvarlak. Biraz ileri Tabii, kabuğu soğudu bu dünya. Yani. Ama içeride çekirdekte ya. ısı var, merkezde Ümit, bir hayli sıcaklık Ümit, var. Ümit, fon kaldır. Şimdi o sıcaklığın Ümit. çevresinde dışarıda oluşan soğuk kütle var ya... Kabata, Kurtar abata. beni Ümit. Zamanla yağmurla, kuşla... Sardırdık, evet. işlemeli işlemeli Kur'an-ı Kerim Mahzundur. Neden? Çünkü çünkü mahrumdu. İki yıldır veya bilemediğimiz yıllardır okunmamış üzerine el değmemiş sevinmemişti. Ve belli ki geriden geriye hürmet ediliyordu sadece. Evet. Örneğin onun oldu burada da. Yatılmıyordu. Ya da onun olduğu odada ayaklar bile uzatılmıyordu. uzatılmıyordu. Ama oysa, o Kur'an-ı Kerim. Oysa o Kur'an-ı Kerim'in bulunduğu odada içerisinde içerisindeki hükümlere aykırı fiiller işleniyordu. Evet. Ve işte böyle bir ortamda. Kur'an-ı Kerim ve buyrukları mahrum ve mahzun olmasında kim mahzun olsun? Lütfen. Köyümüzdeysek. Duvarımızda, kitaplarımızda, evimizdeysek, büyük şehirlerde, her neredeyse Kur'an-ı Kerim Kütüphanelerde... Okumaya çalışalım. Okumaktan da öte, uyumaya çalışalım. Binlerce yılın, eski birer kutsal yazıtı olarak değil... Ahirete kadar uzanan ve... Hayatın her diliminde bize lazım olan hükümleri içeren bir kitap olarak görelim. Ve ona hürmeten değil. ittiba ederek, uyarak saygımızı gösterelim. Ona uyalım. <Gülüyor> Evet sevgili Malmar Efendiler, değerli 2. Cemre dinleyenleri saatlerimiz 23.58 görebildiğimiz kadarıyla iki dakika sonra yeni bir güne girmiş olacağız. Ayın 28'ine Bismillah demiş olacağız. Bu arada o köyden çıktık ama unutmamak lazım ki o köylerden yüzlerce var, belki binlerce var. Ve o köyler gitmesek de görmesek de bizim köyümüz. Ve e, şeylerden... bu köylerin e, biliyorsunuz mega köye dönüştüğünü... Ee, hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla hepimiz biliyoruz. şehirlerin de artık e, bu anlamda mesul olduğunu unutmamak gerekiyor. Unutmamak gerekir. gerekiyor. Ya da e, metropol ya da megapol adıyla isimlendirilen o son derece karmaşık, son derece e, sorunlu büyük şehirlerimizin de o köyden gelen insanlarca oluşturulduğunu da evet. unutmamak bu gerekiyor. Bu köy bir sembol sadece. Sembol sadece. Evet. Yani kasabat olabilir. Meselenin eskisi aynı. Değerli kardeşlerimizden gelen mektuplar, Hı. fakslar var. Mehmet Can istersen biraz onlara yer verelim. Tamam verelim. Zahmet arada... etmişler, yollamışlar hakikaten. hakikaten. öyle, çok güzel. Onların e, hakkını... Bu arada e, bugünün ilk e, talihlisi, daha doğrusu 1. Cemre değil, 2. Cemre'nin birincisine Kur'an-ı Kerim hediyemiz, özel kılıfı içerisinde takdim edeceğimizi anlatmış Şimdi ben olduk. diğer hediyelerden bahsetmek Hı. istemiyorum. Çünkü her her birisi i̇smen. için ayrı senaryolar i̇smen, yazacak i̇smen. olsak biz burada sabahlarız gibi Hayır, geliyor. Hayır işte adım, ismen ee, i̇kinciyi sen söyle o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi özel mi özel? E, onun e, kumanyası var biliyorsunuz. İkinci Cemre özel kumanyası bugün de ikinci Cemre'nin ikincisine nasip olacak. Ve üçüncüsüne de sen söyleyecek. Elif baldan bir petek bal var bal, değerli dostlar. Bugün yine üç tane kapı siz, gibi hediyemiz var. Siz evet hangisini arzu ediyorsanız hemen evet. e, telefona sarılın size takdim edeceğiz ama tabii ne kadarınıza takdim edebiliriz o malum. Bu arada beş dakika sonra takriben e, inşallah telefon numaralarımızla birlikte sorumuzu vereceğiz. Ama şu an lütfen radyonuzu aramayın. E, sorumuzu henüz yöneltmiş Zahmet değiliz. etmeyin Buyurun Sayın Demirci. Efendim ikinci Cemre'ye gelen bir e, kısa not ya da mektubum, mektubum sımtırak nemsi bir e, kağıt var elimde. E, i̇ştiyak Rehan, Reham neyse bu. 25 97'de yollanmış. İlk selamımız diyorlar, Me Mustafa ve Mehmet ağabeyler güç ve kuvvetiniz müzdad olsun. Ne güzel Ziyade bak. olsun Allah Allah. Muhabbetiniz, dostluğunuz dillere yad olsun. Allah Allah şu sonu, kafiye, şu uyum. Şu, sonu hep A dile bitiyor. Cansin Yeni ne? kurmuş olduğunuz zangonotça ya da <gülüyor> bize layık ya da olsun neyse. Olmaz ki bu zangonotça. Ne diyelim ağabeyler mu? muhabbetinize, Kaç sohbetinize Kaç yüreklerimiz işte. açık. İnanın sıkıntılarımız, sorunlarımız, kederlerimiz, velemlerimiz sekteye uğruyor. Gayri ihtiyari tebessümlerimiz açıyoruz sayenizde. Allah Allah. Hocam ne güzel şiir gibi bir mektup bu. Ne mutlu bize. Afiyet sonra olsun. Sonra da uydu bak kafiyemiz. Evet. Hele bazı komiklikleri Seviş. komikliğe alınca yüreğimize su serpiliyor. Bak burada ince bir yok yakalamış kardeşim. Yani bazı komiklikleri komikliğe almak. Biz demek ki büyük iş yapıyoruz. Ne ben. diyorsun hocam sen? Komikliği bile komik, komiyi alıyoruz. Yani ne demekse? Şey, ee... kombiyi <gülüyor> alıyoruz. O nasıl O Hayır o doğalgaz dostum. Komayı alıyoruz. Diyor. Evet kimden geliyor? İştiyak Reham grubundan ya da evet. Rumuzun'da. Bir de diyorlar ki sizler var oldukça bizler hep buradayız. İnşallah Rabbimiz de bizim yanımızda. Tekrar İnşallah. görüşmek ümidiyle. Evet ee, bu arada İskenderun'dan da bir e, faks gelmiş. Muhterem Can ve Demirci Beyler. Önce program saatinizi 23 aldığınız için teşekkür ediyoruz. Bir şey değil vazifemiz. Ama jenerik müziğinizi de değiştirmenizi... Ist Allah Allah! Bak, niye işte, buyur. Buyur, evet. şimdi hem dalına hem mıhına olayından bu şimdi oluyor. Şimdi diye... ...ne var şu jenerikte arkadaşlar? Şu jenerik bir... Fon müziğini din tekrar dinleyelim bakalım. Hayır, jenerik fon değil. Tamam, Jener fon müziğiniz Şu canım mi? jenerik bak, Allah'ım şu duygusallığa bak. <Gülüyor> Hah, be Allah Allah! İçli içli adam bağırıyor. Biraz değil gibi be! Yok, içli içli. İçli değil mi? İçli bu. İ i̇çli he, içli. Şu yaklaşım, adamdaki şu bağırışma, nadide bir bağırışma canım. Gelelim suale. Sual mı? Ne yaptı o takıldı gibi o adam ya. adam takıldı o adama biriniz müdahale Çek onu, çek oradan et. takılmasın. Evet, sanki küçük bir çocuk düşünmekte arz eder. Ne yapsan ne eylesen, hemence tekrar eder. Sırdır sırdan öteye bir yol açılmaya gör, posta düşmana karşı anında ikrar eder. Cevap. Cevap. Söyleyin. Ee, önemli tabi cevabı. Tekrar ediyorum. Sırdır sırdan öteye bir yol açılmaya gör... ...dosta düşmana karşı anında ikrar eder. Anında altını çiziyorum. Hı hı. Söylesene, <gülüyor> değil doğru cevap. Ee, cevap. Evet, cevap iki nokta üst üste, devam et. Ha, yani ben cevabı cevap olarak vermiştim ama... Cevap? An. <gülüyor> A ile başlayacak ama an değil. An be an. Yok, an be gün değil. Değil mi? Değil. Söyle be. Ayna. Ha, evet. Ayna, ayna, Zülen Hanım'a teşekkür ediyoruz. Valla böyle bir e, sual görmemiştik, çok memnun bu oldum. Bu senin saat su mu görüyor da ayna vazifesi yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Hocam bana bunu e, water reset diye verdiler ama pek <gülüyor> de öyle water reset durumu değil. Arkadaş. Benim saate yaptığından sonra normal yani Cenab-ı Ama Ak almamazdı bu nahını, işte çıkır ahı şey sahisti. Ben nasıl su alan o, bir saati ne nasıl yapayım Nasıl o evin önünde yerde satılan saati gözüme gözüme soktun, Mevlan unutturdu sana kaybettirdi <gülüyor> o saati? Evin önünden mi aldık? Hayır canım. Neyse Kesinlikle. sirkecinden aldın o saati. Hayır Gözüme gözüme sokmadın mı? Her seferinde 10 evet. dakikada bir saat kontrol ettirmedin <gülüyor> Şimdi mi? Şimdi efendim o bir revanştı çünkü sen daha önce bana yaptın. Üstelik bu arkadaş... Buarlama, belli oluyor. buharlanma haditesi denize girip geldi. Lüks bir Belli sağ. oluyor belli oluyor. Hayır Hiç... kampa gidiyor canım. Ne buharlanması kardeşim içinde yelkovan yüzüyor yahu. <gülüyor> <gülüyor> Olur mu canım akrep yelkovanı kovalıyor bak. <gülüyor> tamam işte Allah yüzerek kovalıyor. Olur mu normal seyir dönüyor çevresini dönüyor. Maşallah. Bir ar arada bir kafasını çıkarıyor. Gözüküyor Hocam bak. rica edeceğim. Bakın benim tamam, saatimle Sen o saati en iyisi git, iade et, garantisini. Arkadaşlar bu saat geçen gün Kilyos'taydı. Gördüm Olan. yani gayet <gülüyor> güzel yüzüyordu. Dün de Kemalburgaz sularında gölde yüzdü. Tamam. İyi. Yani... Şimdi normalde. Hayır sen. E, saat yüzer de Yelkovan'ı yüzmez mi kardeşim? Yüzer abi. Yüzüyor işte. Ah, Efendim yap. şimdi Mustafa ve Buğra Sarıduman'dan ya da Sarıduman kardeşlerden gelen bir fax var. Bir deve resmi var ne alaka bilemiyorum belki o kamer bu kamera evet, çalışanlarıdır arkadaşlar evet <gülüyor> sayın Mustafa Demirci ve Mehmet Can e, abilerimizin yayın hayatında başarılı olmalarını dileriz demişler teşekkür ederiz efendim Allah razı olsun ne diyelim yani başarı dileğinize biz de katılıyoruz çünkü başarılı olmaya ihtiyacımız var Fazla kilo maliki bir adam e, doktora gider. Doktor diyet uygulamasını söyler ve diyet listesinden biraz aktarır. Bakın beyefendi kahvaltıda bir dilim ekmek, iki tane zeytin, bir kibrit kutusu büyüklüğünde beyaz peynir, bir yumurtanın sadece sarısını yiyeceksiniz der. Adam tamam e, tamam doktor bey anladım anladım da e, bunları yemekten önce mi sonra mı yiyeceğim der. <gülüyor> Uykusuz programlar diliyor şu Heda dedi. Teşekkür ederiz. Ee, sevgili tamam, Mehmetcan. Sevgili Mustafa Demirci. Şöyle. Burada bir zarf var ve Lazca okuyun diyor. Onun için sana vermek zorundayım. Ben İyi, bu işi Laz, değilim. Laz değilsin ama Laz'a çalıyorsun biraz. Sanatçılarımız Mustafa Demirci Mehmetcan. Ne alakası var ne lazca? <gülüyor> Hiç alakası yok değerli Mehmetcan. Uzaktan yakından ben bununla ilgileniyordum. Allah Allah bir kart gelmiş evleniyorum Arkadaş diye. böyle hakkında söylediğim bir an. Niye parladın birden ya sanki kötü bir şey mi söyledik, Hayır laz, değil, olmak kötü bir şey mi? Ya niye tepki gösteriyorsun ama kardeşlerimiz Laz olunca suçlumuz. Kızımızla oğlumuzun düğün türenlerine sizlere darabalıyız. Lazca okuyun yazıyor. Ben sana vermiştim onu o diye. Ümit sen lazım mısın? Değilsin. Laz olan var mı arkadaşlar? Ulan uşağım oku şunu be. Canlı Zeyn 15'inde Selicun'u çıkardığınız gürtaplarını, saat sıfı sıfı hepiniz bekleriz uşaklar. Olma da ben diyorum, yapamıyorum lazım ya! <gülüyor> evet, saatlerimiz... Ama burada enteresan bir evlilik var, onu söyleyelim en azından. Hayırlı Teşekkür olsun Meşen. Mustafa yeni mi? Hamsiye ile Hamsi'yi evlendiriyorlar, bu güzel bir şey. Yani böyle ince esprileri buluyorsunuz Nereden ya... Nereden inceltiyorsunuz, nerede inceliyorsunuz? Vallahi onu? çok memnun oluyorsunuz. Hangi, hangi elekten geçiyor bilmiyorum ki. Aman Allah'ım ya, ya hocam hakikaten... Hocam perişanım. ...şey noktasında... <gülüyor> şu telefonu verelim telefonu verelim. 614 25 43. İstanbul için telefonumuz. Geleneği için 0 212 615 54 58 ve yurt dışı telefonumuz. Oh. Ya, 545 49 78. Adres sözümüze gelince, gelince. <gülüyor> sayın Demirci, Şimdi size bir atasözü soracağım ki... mavi kaplı meşhurluk... ...tabağa kadar uyuyamayacaksınız efendim. Çünkü bu atasözü çok merak saracak. Bu arada e, atasözünün doğru cevabını yani virgülden sonrasını bilen... ...kardeşlerimiz arasından ilk kırk kişinin ismini yazacağız. İlk kırk kişinin ismini yazacağız ve sizi bekleyeceğiz. Buyurun Sayın Cemil. Efendim, bak Meh Mehmetcan... Bak, ...beni kızdırma, tamam mı? Sözünü bil, pişir... Sözünü bil pişir, e, yumurtayı az pişir. Değil. E, peyniri az pişir. Sözünü bil pişir... Yani, nokta, yani sizi nokta. bekliyoruz yerlik değil Be Evet. Değerli dinleyenler e, sizlerle birlikteliğimiz devam ediyor ve e, sualimizi tevcih eyledik. Neydi sualimiz? Sözünü bil pişir. Devamını sizlerden bekliyoruz. Şimdi burada sözünü bil pişir e, ve devamı ile alakalı başka atasözleriyle size ipucu vermeye çalışalım. Sözün o kalı olsun tartıya gelsin. Bir ağızdan çıkan bin ağza yayılır. İnsana ne gelirse dilinden gelir. Söz var iş bitirir. Söz var baş yitirir. İnsan sözünden hayvan yollarından tutulur demiş atalarımız. İşte bu manaya gelen bir atasözünü size tevcih eyledik. Ve tekrar hatırlatıyoruz sözünü bil pişir nokta nokta nokta ve müzik arası. <Gülüyor> Evet değerli dostlar 2. Cemre programımız bütün hızıyla, süratiyle ivmesiyle devam ediyor. Gidiyor gecenin bir yarısında sizlerle birlikteyiz. Yani yarın oldu artık ee, geçmişi bırakalım bir kenara. Saatlerimiz e, 0.27 hatta 28'i gösteriyor değerli dostlar. Sizlerle birlikteliğimiz hala devam ediyor ve şu anda... Sizlerle her zaman olduğu gibi Zangonocca'dan haberler alıyoruz ve Zangonocca'da çok önemli bir, çok kaliteli bir muhabirimiz var. Bize sıcağı sıcağına haberleri aktarmada çok mahir bir kardeşimiz var. Yine ümit ediyoruz ki bağlantılarda bir aksilik olmadan kendisiyle görüşeceğiz ve Zangonocca hakkında önemli bilgileri, aktüel konuları sizlere anında ulaştıracağız Evet şu anda zannediyorum Zangonaçya'ya bağlandık ve sevgili Mehmet Can karşımda. Evet hayırlı geceler sevgili Mehmet Can. Hayırlı geceler Mustafa, hayırlı geceler Manbar Efendim dinleyenleri. Zannediyorum Zangonaçya'dasın. Evet hala ilk görev yerim olan Zangonaçya'dayım. Çok da memnunum Mustafa. Evet biliyorum senin yerinde olmayı isterdim doğrusu çünkü çok zevkli bir meslek sahibisin sevgili Mehmet Can. Özellikle bu ülkelerde e, bu mesleğe sahip olmak ekstra getiriler sağlıyor sanki insana. Evet, e, özellikle Zangoroca gibi ülkelerde e, sevgili Mustafa, iki grup e, meslek fevkalade iyi iş yapıyor. E, bunlardan biri e, gazeteciler, e, ikincisi e, tiyatrocular. Evet, e, ben de böyle tahmin ediyordum. Teşekkür ederim bu ekstra bilgilerinden dolayı. Sevgili Mehmetcan. biliyorum senin gündemin çok yoğun, çok dolusun ve e, dinleyenlerimize... Bunu bir an önce ulaştırmak için e, yoğun çaba sarf ediyorsun. Ben seni daha fazla üzmek istemiyorum, yormak istemiyorum. Hemen gündeme geçelim. Evet, geçelim. E, benim aldığım duyumlara göre sevgili Mehmet Can, da e, çok önemli bir maç varmış önümüzdeki günlerde. Evet. E, ve bu maça e, ilişkin bir takım transferler e, söz konusuymış. Çünkü Şampiyonlar Ligi gibi bir şey oraya da böyle gelişi güzel gidilmiyor tabii. Evet. Mutlaka yeni transferler güçlü e, takımı oluşturmak gerekiyor. Ne diyorsun bu konuda? Hakikaten iyi transferler var mı? Zangonoçya'da Mustafa hava sıcaklığı, siyasetin sıcaklığı, askerin sıcaklığı, vatandaşın, okulun telaşı, ZGS, Zangonoçya geçme sınavı hepsi unutuldu. Artık transferler tartışılıyor, transferler patlatılıyor Mustafa. Artık e, toplumun her kesimi, esnafı, tüccarı, benim esnafım, benim köylüm diyenleri e, trilyonlarca liralık e, transferlerle iştigal ediyorlar e, ve e, ufuk e, çok pahalı gözüküyor Mustafa. Peki e, kurallara uygun transferler mi? Çünkü biliyorsun sevgili Mehmet Can 5 yabancıya mı 4 yabancıya mı izin verilmiyor bu ülkede. Evet, e, yabancı oyuncu noktasında e, bazı yorumlar var. E, normalde e, dört yabancı hakkı bile yok. Üç yabancı oynatabiliyorsunuz ama e, Zangonoce'da e, futbol kuralları e, muz e, kurallarına benziyor. Çok yumuşak. E, çok yumuşak, e, rengi de biraz e, açık sarı, şişt numara yapma. E, <gülüyor> aynı zamanda e, aynı ülkede e, Zangonoce'da e, futbol kuralları federasyonun esnekliği, yamuklu efendim e, sayesinde ne çok sen? farklı yürüyor e, e, sevgili Mehmetcan lütfen sözlerine dikkat et çünkü biliyorsun yani mevzuyu evet hangi e, mevzuyu yani o mevzuyu Evet, federasyon malum e, mevzularla ilgili e, gözetmeyi sürdürüyor e, ama e, görünen muzu da e, göstermeye gerek yok. Yani biz mevzuata dair senden bilgi istiyoruz. Sen teknik konulara giriyorsun. Hayır, şöyle genel olarak ülkenin atmosferini, Zangonuçcan'ın atmosferini buraya taşıman arz ediyorum sevgili e ben, hocam. Ben gerekli taşımaları yaparken e, sen anlama sıkıntısı çekiyorsan ben ne yapayım Mustafa? E, bu biraz hakaretamiz bir söz oldu. Keserim bak yayına. <gülüyor> Keserim topunuzu bak Mustafa. Evet yani biliyorsun e, kesindir kurallarımız. Kesin. Böyle şeyler yapma keserim. Keserim. Evet e, sevgili Mehmet Can. Evet. E, bunlar bir kenara. E, peki hangi takım önde gözüküyor? Bu durumda e, şanslar eşit mi? Maç sonu ne olacak? Ülke merakla bunu bekliyor. Lütfen bu konuyla ilgili kulislerde dolaşan. Lütfen geri, dinler misin sevgili geri, Mehmet Can? gelişmelere Mehmet Mustafa. Can lütfen. Kulislerde dolaşan perde arkası konuşmaları bize şöyle biraz aktarmaya çalışır mısın? Evet kulislerde yeni gelişmeler, yeni doğumlar tartışılıyor Mustafa. Gün geçmiyor ki bir büyük şehir takımından bir başka büyük şehir takımına hangi şehirden gelmiş olursa olsun futbolcuların transferi konuşulmasın Zangonocca'da. Alt sınır bir trilyon küsürlerden bahsediliyor Zangonocca parası olarak. Ee, ve evet. futbolcu transferleri, oyuncu transferleri her gün değişiyor, el yakıyor Mustafa. Ama e, tahmin edilenin de sınırında, çok üzerinde e, Mustafa. Peki e, mevcut takımlar sevgili Mehmet Can, e, oyuncusuna harcadığı emeği ne yapacak? Yani bu insanlar e, bir yerlerden geliyorlar, altyapıda hazırlanıyorlar, yetiştiriliyorlar ama böyle kolayca transfer oluyorlar. Hiç vefa, hiç e, ne bileyim bir e, ideal yok mu bu insanlarda? Nedir önemli olan o insanlar için sevgili Mehmet Bu futbolcu ahlakına uyuyorum efendim. de Mustafa, seni çok iyi anlıyorum. Var var gibi bir radyoda gayret sarf ediyorsun. Ülkeniz çok farklı bir yapıya sahip. Ama Zangoronçya'da ilişkiler çıkar üzerine kurulmuş durumda. Al gülüm, ver gülüm. Seninkisi daha büyük gül, al sen bu gülü ona ver gülüm muhabbeti var. Ne güzel bir şiirdi bu Mehmetcan. Yeni yazdı. Bunu tekrar e, söyleyebilir misin? Zannetmiyorum ama. Ee, i̇yi günler. <gülüyor> tamam anlaşıldı. Ee, bana çok yakın geliyor sesini. Elimi uzatsam e, dokunacakmışım gibi. Teknoloji ilerledi Mustafa. Öyle mi? Peki sevgili Mehmetcan, ülkenin e, gündemiyle alakalı başka söyleyeceğin bir şeyler var mı? Evet. E, bugün e, çok fazla konuya giremeyeceğim Mustafa. Çünkü e, bu haftaki müsabaka bütün e, sıkıntıları... E, bütün beklentileri e, bütün şartları alt üst etti ve e, bu hafta sadece bu maç konuşuluyor Mustafa bu maçın sonucuna göre e, zaten Zangoroşcan'ın da gidişatı belli olacak e, ahali dört gözle açmış e, maçı bekliyor Peki efendim çok teşekkür ediyoruz sevgili Mehmetcan. hakikaten çok önemli çok mühim bilgiler verdin bize Zangonoci'ye selamlarımızı yolluyoruz. Dileriz ülkede saadet, mutluluk ve iyimser atmosfer devam eder. Çünkü o ülkenin insanları çok mutlu bildiğimiz kadarıyla. Teşekkür ediyoruz, iyi akşamlar. Biz teşekkür ediyoruz. Aynı ümidi, aynı iyimserliği sergileyebilmeyi çok isterdik ama o kadar iyimser değiliz. Olamıyoruz Mustafa. Halk bazı konularda pek ümit ver değil. Peki o halka da halka diliyoruz. Size de çemberler. Peki efendim, durum durun bakalım bu çemberleri. İyi geceler. İyi geceler, çok konuşmayalım. Görüyorsunuz değerli dostlar, Zangoroşa'dan sizlere çok sıcak, birbirinden önemli konuları, aktüel konuları ve gündemi aktarmaya çalıştık. Böylece habercilikte hakikaten çok önemli bir yer sahibi oldu. İkinci Cemre... Bütün e, haber kanallarını geride bıraktı ve sevgili muhabirimiz Mehmet Can bu anlamda muhabirlik anlamında hakikaten e, büyük kariyer sahibi bizleri e, izlemeye devam edin dinlemeye devam edin az sonra yine birlikte olacağız çünkü kapı çalıyor Mehmet Can geldi. Evet, tekrar e, değerli dostlar içerer. yeniden Burası birlikteyiz. soğumuş. Soğudu sen gidince. Hakikaten öyle. Niye öyle bir anda ben burayı ne? sıcak bırakmıştım? Ee, bilemiyorum artık ee, tabi haberler biraz soğuk geldi galiba. Halbuki halbuki geldiğimiz ülkede hava bir her sıcak kadar bir güzel. sıcak. Allah'ım her taraf güllük gülüstanlık. Al gülüm ver gülüm senin gülün daha büyük o gülü bana ver gülüm. Allah Allah bunu yazalım ya nereden çıktı <gülüyor> bu? Sen şair misin be? Aman Allah'ım yoksa... Gerçi hiçbir anlam içermiyor ama güzel bir şiir. Olsun. E, bahsedilen ülkede de zaten anlam içermesi gerekmiyor. Yani o ülkeye uygun ve çok, o, çok güzel yani bir şiir. Fark etmez. Çok güzel bir şiir. Yani asıl güller olmasın da diğer olabilecek tüm güllere evet. Evet ne kadar güzel. Gül taklidi yapay güllere evet. Şimdi e, nükle bir yanı saat 12.37 gecenin yarımı. Bu arada göstermiş olduğunuz ilgiye çok teşekkür ediyoruz. İkinci evet, Cemre programını kale aldığınız için bir tür. E, yalnız enteresan bir duyurumuz var size... 40 kardeşimizi yazacağımızı, 40 kardeşimizin ismini not edeceğimiz söylemiştik. Ama doğru cevap 10'a kadar ancak geldin. Evet, 40 kişi yerine 10 kişinin ismini alabildik. Kardeşlerimiz hakikaten bir hayli enteresan şeyler söylediler. Bunun yanında evet. çok merak ediyorum. Bu ki Bunun cevabını verin diyenler de oldu. <gülüyor> Tabii biz veremedik o an için hakikaten. diye değil mi? bir tür evet aksaklık olabilir. Aslında diye. ben bu sözü, atasözünü Mehmetcan'la istişare ederek e, karar vermiştim ama. Öyle bir şey ama... yok tabii yani öyle bir şey yok. Seni, seni sen var ya sen. <gülüyor> öyle bir şey Allah'tan yok. Allah'tan kork. Aminler çok korkarım ben Allah'tan da. Ee, sen istersen şu e, sorduğumuz kısmı bir aktar. Evet. E... Sorunun ilk kısmını <gülüyor> aktar. <gülüyor> sözünü bil pişir. Kafayı az şişir. <gülüyor> Böyleydi bir cevap. Böyle bir cevap geldi mesela sözünü e, bil pişir e, kafayı, <gülüyor> kafayı az şişir. <gülüyor> Şimdi ben tekrar sözün birinci bölümünü aktarıyorum. Böyle devam et. Sözünü bil pişir. Sözünü bil öyle konuş. <gülüyor> Allah <gülüyor> razı olsun. Enteresan da, Sözünü güzel. Sözünü bil pişir. Ak akçe kara gün içindir. <gülüyor> Allah'ım nereden buluyorsunuz böyle cevapları? Çok güzel, harika. Devam edelim. Sözünü bil pişir. Aşını bil pişir. <gülüyor> ya Rabbi Kafi istiyoruz ya. Şimdi sonu pişirle bitsin diye çok uğraşmışlar. Her neyse efendim aslında çok kolaydı. Hemen aktarıyorum sizlere sözünü bil pişir ağzını der devşir olacaktı doğru cevap evet sözünü bil pişir ağzını der devşir yani kafayı az şişirle alakası yok gördüğünüz <gülüyor> gibi. En, en çok en hoşumuza giden de o kafayı az şişir. <gülüyor> Gayet güzel ama o isimleri nereye atıyorsun? Ee, sana vermek için uzatmışım. Ben buradayım ama o tarafta değilim. Ne değil. bileyim bir an orada gördüm. Şimdi seni. bu hesaba göre e, dilerseniz isimlerimizi aktaralım. Tamam da Mehmetcan kafayı az şişir. <gülüyor> Sözün de pilpişi şey ona göre. Tamam. Bir numarada e, Kartal'dan Hatice oldu var. Tebrik ediyoruz. İki numarada Beşiktaş'tan Rabia Hanım... İçeren Köy'den Dilek Hanım, evet. Esenler'den Bayram Kaşit ve Kaşit Ailesi, Bağcılar'dan Kısmet Sülük, Şöyle Avcılar'dan... Özür dilerim. Efendim? Kaşit Ailesi Kayserli mi? Bilemiyorum. Memleketle eni soramadı. E, her biri böyle tek tek arayıp da e, malı götürmeye çalışıyorlardı. Ha, biz zaten tek cümlede onları özetledik. Yani kaşıt ailesini uyarıyorum burada. kayserilik yapmasınlar. <gülüyor> Lütfen burada bir tane kayserili var. Var yani benim zaman. bulunduğum bir yerde başka kayserili olamaz. Avcılardan Ayşegül Sağlam, Fatih'ten Mehlika, Maltepe'den Emine Aktan, Fatih'ten Sebahattin Kuloğlu ve Fevzi Kütük. Değerli abimiz Fevzi Kütük. Böylelikle ilk 10 abi ismi... bütün zamanların en doğru cevap veren insanı. Bu arada içim kan alıyor. Neden? Mustafa abimiz bilemedi biliyor musun? Uzun. <gülüyor> hayır diye kalan diyor ki, Hayır ben yani onun bilmesini normal karşılardım. Şimdi. Olur mu? Bir hayli uğraştı. <gülüyor> Surtam abi dedim. O, o mu dedi mağaz. yoksa bu kafayı az şişirin. Yok onun değil. O başka bir şey, şey yapmıştı ama Allah'ın onu unuttum. Yani <gülüyor> Mustafa, e, Mustafa Mustafa e, abi üzgünüz abim, ve tabii Sultan çok Beyliğe, üzgünüz. Çok. E, hakikaten Mustafa hakikaten abi. Hakikaten iyi ki de üzüldük. Felaket <gülüyor> üzüldük. <gülüyor> Baya iyi oldu. Şimdi... Saatlerimiz 12.41, kura işlemine dilersen Sayın Yusuf e, Evet Yusuf Bey abi geçin. gitmeyin, ee, uyumadan önce bize şu kurayı e, Yusuf Bey hatta buraya yardımcı olun. Yusuf Bey bize burada canlı canlı kura çeksinler. Gelir misiniz Yusuf Bey? Buyurun Yusuf Bey. Buyurun. Yok, peki kaçmayın, evet soruyu cevaplarına Oradan söyleyin. Cevapları Adam mikrolandan korkuyor. E, sıraladık ama siz bilmiyorsunuz. E, üç tane numara isteyeceğiz. Birden Kalem ona kadar, Kalem, bir, tabii her zamanki benim kalemimi alıp e, kapma <gülüyor> numaraları. Ama kimseye getirmem onu, evet. E, Üç numara istirham ediyoruz. Önce üçüncüyü belirleyeceğiz. Bir ve on arasında Sayın Bekmez. Buyurun. Üç numarada. Sayın Bekmez. Buyurun. Beş. Beş numarayı üçe yazmış olduk. Öyle mi? Geri, geriden ileri Pekala. Devam edin. Efendim? Sekiz. Sekiz. Sekiz. Evet. Sekiz. İkinci sekiz Sekiz, sekiz diyorsun dört gösteriyorsun. Ona dokuz yapar. Yani e, uykulu halde o yüzden. Ve bir numaralı kardeşimiz. Bir. Peki. Peki. Teşekkür ediyoruz. Pekala. Çok işe yaradınız hakikaten. Allah razı olsun. Yani sizin yüzünüzden kurayı bile yarım saatte yapabildik. Çok güzel. Bir daha Şimdi uyanın da gelin öyle o yapalım. o kura işlemimizi e, sürdürelim. Mustafa Bey ayrıntıları yazsınlar. Biz Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinden e, Nimet Akkaya'nın bir e, mektubunu okuyalım. Efendim şimdiki programınızı öğrenciler olarak sonuna kadar dinliyoruz ve destekliyoruz. İlk Cemre nihayeti eriyor diye bir hayli üzülmüştük ama ikinci Cemre bizi fevkalade mahrum etmedi. Radyomuza muhabbetimizi arttırdı. Zangarovça'daki zihniyetten de Allah razı olsun. Öyle mi ya? Pekala. Hadi bakalım. Program e, saatinden süresinden de çok memnunuz. Evet. Mehmet abi, Yusuf Meral'in Ebık Tıkartık eserinde haberi okuyan siz misiniz? Tebrik ederim benim. Teyze kızıyla kavga ediyoruz bu yüzden. Teşekkür ederiz. Mustafa abi e, ne zaman askere gidiyorsunuz? Mehmet birlikte inşallah. Hayır benden üç ay evvel gidiyoruz. Ve bu duruma göre e, Afşin'e selamlar göndermiş olduk. Hüzünlü kardeşiniz sümeye Niye çok, hüzünüm çok bu çocuk? mu? hüzünlüymüş. Niye ha, Denizli'den yazıyor. Vallahi abilerim böyle başlıyor. Vallahi abilerim hiçbir radyo sabahtan akşama kadar sırf müzik çalar mı? Çalmaz. Vallahi abilerim Bazen Var mı saat bir haftanın yedi günü çalıyor. gece saat 24.30'dan itibaren sabah 9.30'a kadar dinleyebiliyoruz. Hiçbir programınızı dinletmiyorlar. Deniz'deki yerel radyodan şikayet ediyor bu çocuklar. Yerel radyo. Evet. Hmm. Eğer yerel olarak kalmayı düşünüyorsan. <gülüyor> yani ona göre. Ona göre. Bakın üstü örtülü yani müdahale evet, yaparız yani. ona göre. Yerel. Mehmet abi, Mustafa abi 13 yaşında sinir krizleri geçiriyorum. Bunların yüzünden diyor. Oradaki yerel radyo yükselir. Ee, sinir krizi olması da kalp krizi Allah muhafaza çoktan götürür. Satayım. Sizin elinizden bir şey geliyor mu? Mustafa'nın ayaklarından da bir şeyler geliyor ama koku daha ziyade onunla sıyla alakası yok devam edelim, devam edelim efendim. Ee, selamlar gönderiyoruz. <gülüyor> Böyle koku... Semenye kardeşimle... <gülüyor> <ne gülüyor> Fakat karıştırmayalım, çoraplardan geliyor, ayaklarımdan değil o koku. Evet, mutlaka hocam. İki gün üst üste, 5 Çünkü... saatlik bir futbol müsabakasından sonra öyle kokar, <gülüyor> leziz. Tabii, senin için e, poşete koyup getirmiştim onlara. Hureşan Sevci, Betül Arabacı, İstanbul Beşiktaş'tan yazıyorlar... Ee, bir fıkra yazmışlar ama fıkra bilden fıkra. Bunu o yüzden aktarmıyoruz. Yani hep aynı fıkraları yollamayın. Orijinal canım. bir şeyler bulun. Mesela grup gün batarken çok orijinal bir şey yapmamış. Can ve demir inşallah fıkramızı beğenirsiniz. Yüzme bilmeyen bir turist denize düşmüş. Suda çırpınırken can havliyle bağırmış. Help help. O sırada temel adama kızgın bir vaziyette bağırmış. Ula incılızca öğreneceğine yüzme öğrenseydin ya. <gülüyor> Herhalde değil değil mi? Basım evet. sitesinden Esra Payır yazıyor. Diyor ki sağlık ve afiyetle olmanızı yüce mevladan dilerim. Ben radyosundan çok memnun olan programları beğenerek dinleyen bir dinleyicinizim. Evet. Beğendiğim programlardan biri de 2. Cemre'dir. Bunu belirtmek için yazıyor ve bunu fakslamak için fakslı bir yer bulup yolluyorum. Yazdıklarım bence komik ama sizce komik olmayabilir. Ama dalga geçmeniz gerekmezdi. Bu olaya kırıldım ve bunu belirtmek için yazdım. Allah'a emanet olun diyor Esra Payır. Şimdi efendim dalga geçmek diye bir hadise söz konusu değil. Onu öncelikle belirtelim. Biz burada dinleyenlerimizin göndermiş olduğu faksları yorumluyoruz. Daha değişik bir espiritüel ortama çekiyoruz yoksa hiçbirisiyle dalga geçmiyoruz. Lütfen istirham ederiz. Böyle şeyler düşünmeyin. Eğer öyle düşünüyorsanız bence yazmayın. Değil mi? Evet. Yani böyle bir düşünceye sevk edeceksek dinleyenlerimizi hayır yazmasınlar. Evet. Ne oluyor? Sen güven, hayır. güven oylaması mı yapıyoruz kardeşim burada? Bir dakika. Hayır. Olur? Sabah oldu Mehmetcan bir daha. Evet. Evet. Evet, eee evet. Can ve Demirci abi. <gülüyor> evet, öncelikle <gülüyor> sizlere evet, bu program için tebrik ediyor. Sonradan Radyo Marmara'da yayınlanan. Ya. Burada enteresan bir şey var. der devşir Mehmetcan bey. Kafa naz şişir. Sözünü bir pişir. Sizlerin hazırlayıp e sunduğu diğer programlar için de biraz pişir Allah de söyle. Bilden Doğan yazıyor Tam kardeşimiz İskender'inden. yazmış. o ya, zaman hemen dinliyoruz evet. Gece programlarını hiçbir zaman özellikle oturup da sonuna kadar dinlememiştim. Sayenizde bunda başardık şükür. Lakin Radyo Marmara'nın ve sizin şu hadisi şerif meal doğrultusunda hareket ettiğini düşünerek geceleri radyo başındayız. Bir müminin diğer bir mümin kardeşine takdim ettiği hediyelerin en kıymetlisi tatlı sözcükler, güzel söz, güzel ahlak manasına gelen hikmetli nasihatlerdir. Evet, bir hadisi şerif meal ee, şiir vesaire gibi ekler gündeyenmişler. Bunda inşallah önümüzdeki 300 çözülün içerisinde gelipler <gülüyor> aktarmaya çalışıyoruz. Düşünüyoruz. Bu arada Mehmetcan e, uykumuz yok anlaşılan ama bence uykusu gelenler vardır. Onları Size düşünerek kendimizi uymuyoruz. düşünmüyoruz inanlı. Yok varsa. yani. Kendimiz için bir şey istiyorsak... Hakikaten siz uyuyun diye bak uykusuz kalıyorsunuz. Biz yorgun olduğumuz için değil. falan değil yani. Mustafa'nın et kestiği için falan da değil. Alakası yok. Ya. Şimdi bir güzel eser dinleyeceğiz. Saatlerimiz 12.47. Ardından e, Kur'an bölümüne geçeceğiz. Önce açıklayalım da öyle bitirelim Mehmetcan. Arkadaşlar ne diyorsun? Karar verelim. Bence de değil mi? Evet istersen açıklayalım. Peki Yarışmayı da. kazanan dinleyenlerimize. O açıdan yani ola ki... Şey. Tabii öğleye kadar uyu. Ondan sonra da gel burada hava yap. Mustafa sen öğleden sonra kalkmışsın ya aradığımda iki buçukta uyuyordun hala. Ne zaman aradın? Bugün. Allah Allah hiç alakası yok. Oldu mu öyle şey? Yalan böyle çok kolaylaşmış bugünlerde. Devam et. Neyse edelim. efendim üçüncü olan dinleyenimizi açıklayalım. Ee, kısmet kütük bağcılardan. Evet e, bağcılardan kısmet e, sülük olacaktı doğru cevap. Öyle mi? Zannediyorum öyle olacaktı. Biraz e... karalanmış orası ama. Ha, bir K, bir S. Evet notumuzu düzeltiyoruz. E, 28... Haziran itibariyle Elif Bal'dan bir petek balığı. Kim kazanmışız Sayın Demircik? Kısmet Demir Sülük. Kısmet Bey'i kazandılar. Bizler devam ediyoruz. İkinci olan dinleyin, dinleyenimiz Maltepe'den Emine Aktan. Evet Maltepe'den e, Elime, Emine Hanım da bizden Emine ikinci Aktan. cemre özel kumanyası kazandılar. Afiyet şeker olsun. Ne Bugün ona bahsedemedik. Be, ne Kumanyası. Allah'ım yani bu kadar olur. Neydi günahı dinleyenlerimizin diye soruyor Mehmetcan. Evet. Vardır bir günah canım. Hepimizin var. Efendim eee... O zaman böyle bir soru yanlış değil mi? Allah'ım neydi günahım? Soru e zaten bu bir hesap e, havasında geliyor. Hoş Saçma hoş bir sapan. şey değil. Evet. Efendim şimdi birinci olan dinleyenimiz de e, yine birinci sıradaki dinleyenimiz de Hatice Arslanoğlu Kartal'dan. Evet, tebrik ediyoruz Kartal'dan Hatice Arslanoğlu'nu. O güzel e, Kur'an-ı Kerim'i ve efendim özel kabını örme el emeği kabını kazanmış. bizden kazanmış olduk. Radyonuzu ziyaret ederlerse bu ilk iki kardeşimizi anında takdim edeceğiz. Etmezlerse Elif baldan bir petek zaten. balı da kısmet beye inşallah takdim edeceğiz. Saatimiz alınmayan hediyeleri biz evimize götürüyoruz değil mi? Evet henüz başaramasak da 4 yıldır inşallah önümüzdeki dört yıl Böyle bir kural çıkaralım ya olmuyor böyle. <gülüyor> Bu arada 2 aya kadar götürdün götürdün yoksa seni götürecektim. <gülüyor> <gülüyor> doğru <gülüyor> evet. doğru efendim böylece bir ikinci cemre programımızın daha sonuna geldik. Hakikaten sizlerle birlikte olmak büyük bir zevkti. Kanaatimce sevgili Mehmet Çan da öyle düşünüyordur. Mutlaka ee, inşallah aynı ilginin aynı muhabbetin devamını diliyoruz. Haftaya cuma aynı saatte tekrar buluşabilmeyi ümit ediyoruz. Ve inşallah evet. haftaya cumaya kadar e, iç dünyamız biraz durulur. Dalgalarımız biraz sakinleşir. E, ve Zangonoçya'da havalar e, biraz daha normale döner. E, sistem ürün sinirlerimiz Normal'e geçer. Evet, e, hepinize haftaya kadar ve haftadan sonra zaten bütün zamanlarda sağlık, mutluluk ve afiyet diliyoruz. Evet efendim. Hayırlı geceler, Hayırlı diyeceğiz. geceler diliyoruz. Uyuyun diyoruz yine. Artık uyuyun. Artık, Artık uyuyun çünkü uyuyun bizden canım. sonra canlı program yok. Değil mi uyuyun arkadaşlar? Yani. Ne var bizden sonra? Bizden sonra Gönül Meltemi var. Tamam. Ee, uyuyun yine de. Yine de uyuyun. Uykuyla iyi gider o program. Ee... Ya da iyi uyuyuklar <gülüyor> dileriz. <gülüyor> Hayırlı geceler efendim. Thank <laughs> you. Kuu bir özlemdir bu kalbim İkinci cemre hazırlayan ve sunanlar Mehmet Can Mustafa Demirci önül Başkan'ın öldürüldüğü gün Yazan Necip Mahfuz Beşinci bölüm Rande Süleyman Mübarek. Çevirdiğim belgeleri müdür imzalattım. Odasından tam çıkacağım sırada... ...rahat bir eda ile döner koltuğuna yaslanıp gözlerini bana dikti. Rande hanım. Sizi ilgiliniz çekeceğini umduğum bir mesele aktarmak istiyorum. ...bu adamın bana anlatacağı ne olabilirdi ki? Yanıtımı sizin anlatmaya koyuldu. Mesele genç bir bayan doktorun yaşadığı deneyimle ilgili. Kendisi... ...bir meslektaşıyla nişanlıydı. Yıllarca süren nişanlığın ardından... ...evlenmekten bir kesilince nişanı bozdular. Ardından da bayan... ...bir hurma şirketinin sahibi olan bir tüccarla evlendi. Hatta eşinin arzusu üzerine... ...mesleğini de bırakıp tüm vaktini evine ayırmaya başladı. Şaşırıp kalmıştım. Durumu kendisine sezdirmemeye çabalayıp, sakin bir biçimde sordum. İyi de bu hikayenin beni ilgilendireceği taraf neresi acaba? Lafımı duymazlıktan gelip, bir soruyla sürdürdü konuşmasını. Söz konusu bayanın tavrını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu kez saygılı tavrını ister istemez bozmak zorunda kaldım. Kendisinin hangi koşullar içinde bulunduğunu bilmediğim bir bayanın tutumunu yargılamamı benden beklemeyin. Son derece sakin bir Eda devam etti. Bana sorarsanız bayanın yaptığı son derece akıllıca bir dalırmış. Çünkü evde kalmış bir doktor olmaktansa ev hanımlığını yeğleyip evlenmenin doğruluğu gün gibi ortada. Ağzımı bile açmadan çekip gittim odasından. Yüzümden fena bozulduğumu anladığından adım gibi eminim. Gözleriyle resmen yedi beni. ...onun ayrılığına varmamak için kör olmak lazımdı. Anlaşılan... ...ben ve Ulvan'a karşı herif bir dolap peşinde. Ulvan'la birlikte... ...müdürün evine gidişinin ertesi günü cuman sabahı... ...piramitlerdeyiz. Havanın serinliğine karşın güneşini de pırıl pırıl... Dolunduğumuz tepeden kenti seyre koyulduk. Bütün kaygılardan ve çiğ kefriklerden uzak. Dingin ve görkemli bir görünüm vardı kentin. Çaylarımızı yudumlarken soruyorum. Müdür Bey'i ziyareti nasıl geçti? Ayrıntılarıyla aktarıyor bana. O güzel sohbetimizin tadını kaçıracağını bile bile her şeyi anlatıyorum. Kendimi tutamıyorum. Desene bir iş değildi bu. Öyle deme. Üç saat boyunca başımızı kaldırmadan çalıştık. Meydan okuçasına yeniliyorum. Benim neyi kastettiğimi anlıyorsun sanıyorum. Öfkeyle söyleniyor. Şu müdür son derece sinir bozucu bir tip. Ya kız kardeşi? Oturaklı ve bir ana gibi seveceğim. ...soğuk bir kahkahaya patlatıp soruyorum. Sana... ...evlat muamelesi yaptı mı yani? Sinirleniyor. Rande! Öküzün altında buzağı mı arıyorsun sen? Yok canım. Diyerek kapatıyorum. Allah yazdıysa bozsun. Ardından şirkette... ...müdürle aramızda geçen o garip muhabbeti anlatıyorum. Kaşları öfkeyle çatılıyor, kendini tutamıyor. O herefe kendisini ilgilenmeye konulara burnunu sokmamasını söyleyeceğim. Kendisini yetiştirmeye çalışıyorum. Müdürle aranızdaki iş ilişkisinin berbatlaşmaması için... ...tüm bunları unutmak en iyisi. Boşver, diyor. Kendi kendine kocanıyor. Asıl sorun... Kana karşı tutumundaki çaresizliğim Bunu nasıl ortadan kaldırabileceğimi bilemiyorum